seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Günaydın, merhaba. Evet, iyiyiz. Gayet her şey yolunda gidiyor. Evet, e bir her, her zamanki gibi. Evet, mükemmel. Bugün can yok. Evet. Mahir bakıyordu canın yerine ama Mahir de şu anda yok. Ma mahir benden bir kaçtı, bir kaçtı zaten. Evet, kaçtı. Bir daha kaçtı. geri gelmedi, evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi... E Çok da yoğun konular var birisi bu gazeteciler meselesi özellikle sınır tanımayan gazetecilerin raporu ama ona girmeden önce senin uzmanlık alanı sorunu sorayım. Zaten ilk defa senden duymuştuk Macaristan'da ev sizlere sokak bile yasak evet. artık ve yani bunu Yeşil Gazete'de Gözde Kazaz haber haline getirmişti. 13-15 Şubat tarihleri arasında dünya çapında Macaristan'daki evsizlerle dayanışma eylemleri düzenleniyor. İstanbul içinde de bugün Macaristan Başkonsolosluğu önünde evet. Büyükdere'de Metro City Alışveriş Merkezi'nde buluşuluyor 13'te. Evet. evet bu ilk senden duymuştuk onun için de birazcık biraz daha bize anlatır mısın bu durumu? və uh bu -oh tabi Macaristan'ın protesto ediliyor olması ilginç çünkü son zamanlarda Türkiye'de işte e, protestolar olduğunda başka ülkelere yönelik protestolar olduğunda genelde işte İsrail'le yönelik mesela veyahut da işte hani e, Mısır konusunda protestolar oldu. E, bu, bu tarz bir, e, bir bakış bir yönelim vardı. Şimdi bu yönelimin e, değiştiğini tekrar Avrupa Birliği bir ülkesinin e, sorunu bir, bir ülkesinin sorununun Türkiye'de sahiplenilmesi aslında tabi çok önemli önemli bir şey. Bir de tabii evsizlik sorunu Türkiye'ye çok yabancı gibi geliyor. Çok uzak geliyor bize. Sanki Türkiye'de böyle bir şey yok yaşanmıyor gibi. Evet yok sayılıyor. Evet belki hani bu şu bir dereceye kadar gözümüze çarpmadığı için doğru veyahut da insanlar genelde işte aile çevrileri vesaire hani Türkiye'de bir şekilde hiçbir zaman o noktaya gelmemesi için insanların bir dolu e, sosyal diyelim ağ olduğu düşünülüyor. Ee, bu tabi bir algı fakat gerçekte e, bu pek de böyle değil özellikle son yıllarda e, Türkiye'de işte e, zaten başlı başına Suriyeli mülteciler konusu bir e, büyük konu <gülüyor> ve önümüzdeki dönemlerde de e, ciddi şekilde hep bunu konuşuyor olacağız e, fakat onun dışında Türkiye'de de insanlar evsiz kalabiliyorlar evsiz e, olmak e, herkesin başına gelebilecek bir şey aslında. Hayatın, şansın ters gitmesi, hayatın elinizden kayıt gitmesi. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay. Macaristan'da tabii bu durum özellikle ekonomik çalkantılardan dolayı çok ciddi bir sorundu. 2000'lerde ben oraya gittiğimde, 2000'lerin başında. Efsizlik sorunu artık hani tamam yapmıştı 90'lardan sonra. Tam da Avrupa Birliği'ne girilecek, daha iyi olunacak dönemde ve bu evsizlik hala kurtarılamayan bir sorun olması da insanların moralini bozuyordu. Yani biz niye hani buna hala çözemedik? İşte bizim durumumuz böyle. İşte Avrupa Birliği'ne üye oluyoruz ama aslında hani gelebildiğimiz nokta bu mu gibi ve Avrupa Birliği bir sihirli değnek gibi konuyu çözecek gibi düşünenler vardı. İşte tam tersi. İşte moral bozukluğunu daha da hayal kırıklığını daha da arttıranlar vardı. Hani bu noktaya gel, dediğim gibi geldiğimiz sadece değişmiyor bir şey diye. Fakat e, 2000'lerin ortasına doğru e, o dönemde e, 2000, e, özellikle 3 2004 o civarlarda birdenbire e, evsizlere yönelik e, ciddi sivil toplum kampanyaları başladı. Bunu o dönemki e, hükümet de destekledi. Daha sonradan bayağı ciddi şekilde <gülüyor> başı belaya girecek olan e Giorgiani e ...Macaristan Başbakanı... ...eski Başbakanı... E, ...sol e, kanattan... E, ha, ...halka... ...sabah akşam yalan söyledik... E, ...seçimi kazanmak için... ...cümlesinin e, kayıtlarının... ...ses kayıtlarının... ...şurmasıyla e, evet, çok büyük olaylar olmuştu... ...Macaristan'da anımsarsanız... ...o başbakanın döneminde... E, ...aslında hani bu konu ele alındı... ...ve ciddi projeler yapıldı dediğim gibi... ...sivil toplum e, desteğiyle... E, evsizliğin sayısı da Gözle gürülür şekilde azaldı e, Cidden bir başarı Sağlandı fakat Daha sonra e, yakın zamanlarda işte Son yıllarda e, Ekonomik krizlerin tekrar Baş göstermesi bu sefer Macaristan'ın Kendi ekonomik krizleri değil dünya Küresel krizlerin baş göstermesi e, Ve e, Macaristan'da e, Özellikle muhafazakar Sağ e, aşırı sağın Yükselmesiyle beraber evsizliğin Esşki kalanların bir adeta günahı suçu e, gözüyle gö görülmesi nedeniyle e, tekrar konu kronik bir bu sefer toplumsal e, mesele olarak ortaya çıktı Çünkü bu sefer dert artık sadece e, insanların hani sokaktakilerin sorunları değil de yani onların düştükleri durum işte nasıl kurtarılacaklar ne yapacaklar vesaire bunlar değildi e, Bir de üstüne eslük esizliğine artta ve hastalık olarak görülmeye başlanmış olmasıydı Şimdi de evet. suç artık evet, evet. Tam durum. da böyle oldu <gülüyor> Bir kanun çıkarıldı Fides hükümeti tarafından Viktor Orban işte Muhafazakar sağ Hükümet Viktor Orban Tarafından Ve gerçekten de Suç haline getirdi Sonbaharda oldu bu yasanın çıkartılması Ve artık hani sokakta böyle Şey Uyuyorsanız açık havada bu bir suç haline geliyor. İşte bu tamamen evsizlere yönelik. Ama bunun dışında tabii başkaları da kanunun kapsamına girebilir eğer bir şekilde dışarıda açık havada uyumak istiyorsanız gibi. Çok ee, acayip de yani okuduğum şeye göre Yeşil Gazete'deki haberinden kazıdın. yani Dünya kültürel miras listelerindeki turistik alanlar, parklar, oyun alanları, çocuk bahçeleri, sokaklar ve alt geçitleri de kapsayan kamusal olan yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmış. Yani her şehrin belediye başkanı, yerel yöneticileri o şehirde neresi yasak, neresi değil belirleyebiliyor. Yani bu yasa çiğneyenler de kamu hizmeti, para cezası hatta hapis cezasıyla da karşı evet, karşıya aynen, kalabilecek. Yani aynen. bu yerinden yönetim anlamında bir devrim sayılabilir ama karşı devrim aslında halka karşı, yoksulluğa ve efsizliğe karşı yapılmış bir Karşı devrim diye de bakılabilir herhalde. Elbette yani şimdi bu, dedi, bu kanun ilk çıktığında büyük tartışma yarattı. Çünkü hani muhafazakar bir hükümetin bir de be, be, beynin fıtığına falan sonucu ortaya çıkan bir kanun. Beyin fıtığı da hani şaka olarak da bir söylüyorum. Yani bir kara mizah burada yani durum aslında. bu konuda hani bu kadar kafa yormak, bu yasayı hazırlamak, işte suç haline getirmek. Hani bu ve onun dışında tabii sadece bu suç haline gelmesi değil, başka şeyler de var. Yani bu insanların, evsizlerin işte topluma daha yararlı olsunlar, yok bilmem ne olsunlar falan plan bilmem ne diyor. İşte bazıları zorla çalıştırılıyor. Bazıları çalışmak zaten istiyor ve şey yapılıyor. Ee, mesela benim işte Budapest'te de olduğum dönemde bir grup insanın evsizin bir zaten şahit oldum. İşte üniformalar giydirilerek sokak temizlik temizliği işinde çalıştırılması vesaire. Hani bu Bu bazı insanların başka yetenekleri var vesaire onlar değerlendirilebilir. gene plansız programsız şekilde bir adeta zorla bir de hani siz işte işe yarayacaksınız şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız vesaire gibi. İşte temizlik içinde çalışmaları illa gerekmeyebilir veya çalışmak isteyen de var zaten hani bunu yapmak isteyen de var. Bu işte dediğim gibi işi suç olarak görmeye başladığınızda konuyu. E, evsizliğin kendisine o zaman e, içinden çıkılmaz bir hal oluyor ve e, Hem evsizlere Hayatı cehennem ediyorsunuz Zaten yani korkunç bir durum bu e, da Budapest'in soğuğunda Dışarıda oluyor olmak Bir kışı dışarıda geçiriyor olmak Korkunç bir şey e, Bir de üstüne üstlük e, Toplumsal bir kriz yaratmanın e, Çok da kolay aslında çözülebilecek Belki de bir sorunken e, Ona göre eğer kaynaklar e, Tahsis edilecekse hemen de aslında çözülebilir. Yani bu kadar büyük bir nüfustan milyonlarca insandan vesaire bahsetmiyoruz. Sonuçta toplumun bir, bir kesimi değil. Fakat çok da göze çarpan bir kesimi. Mesele bu. Ve Viktor Orban'ın işte mesela başbakanın kendi doğduğu köye yakınlar yakınlarında dev bir stadyum yapılmasından bahsetmiştik. Her evet. stadyumun bu ufak bir yani belki de kale parasıyla neredeyse atıyorum veya at işte şey sağasının çimlerinin parasıyla zaten bu sorun çözülebilecek bir sorun tabi burada önemli olan macsnın sorunları o e Türkiye ile karşılaştırıldığında e, ufak ölçekte. Fakat Türkiye'de biz bazı sorunları çok daha ciddi şekilde yaşıyor olacağız. E, işte mesela işte mülteciler konusunda e, nereye gidiyoruz, ne olacak bundan sonrası. İşte, e, işte bunu toplumsal olarak tartışıyor olabilirsek Suriye e, ile ilgili e, dertlerimiz vesaire bulabiliriz. E, politik takıntılarımız ötesinde çok daha iyi olur. Burada işte şimdi mültecilerle ilgili yavaş yavaş raporlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte mesela Antep'in dönüştüğü hal, işte Gaziantep Ticaret Odası işte bir rapor hazırlamış en son bu vardı. Evet, Ama... Dün Vatan Gazetesi'nde de ayrıntılı olarak vardı Gaziantep'in durumu. Çok endişe verici bir takım istatistiksel bilgiler de veriliyordu. Evet, evet ve burada Tabii konuları çözmediğiniz zaman toplumun karşılaştığı hem mülteciler için çok zor durum hem mültecilere olan bakışın giderek kötüleşmesi ve bir olayın iyice krize dönüşmesi söz konusu olabilir. Çünkü mülteciler artık Türkiye'de kalacaklar büyük bir kısmı. Uzun yıllar kalacaklar üstelik de. Bundan sonra evlerine dönmesi en büyük temenni diyor bu rapor Gaziantep Ticaret Odası'nın raporu ama pek de böyle olmayacak elbette ki. İşte salgın hastalıklardan tutun işsizlik, toplumun işte zaten sağlık sistemi aslında çok Türkiye'de müthiş müthiş deniyor vesaire falan filan deniyordu ama işte bebek ölümlerinden tutun çocukların yaşadığı işte ciddi sağlık sorunlarına vesaire Türkiye'nin her tarafında aslında ciddi bir nüfus fazlalığı sorunu var. Burada e, hep pronatalist böyle illa 3 çocuk daha fazlası, 4 çocuk en az falan filan gibi e, politikalar teşvik ediliyor. Evet, e, baş kürtaj yasağı <gülüyor> Ya burada işte e, elbette ki keşke tabii ben çocukları çok seven bir insan olarak her zaman e, çok çocuklu ortamlar, bağırır, çok, elbette ki çok sempatiyle bakıyorum. Ama e, dünya böyle bir yer değil. E, altyapısını hazırlamadığınız zaman e, buna göre tedbirlerinizi almadığınız zaman işte daha önce de geçen haftalarda da konuşmuştuk e, eğer ki pronatalist politikalarla doğumu teşvik eden politikalarla e, Karşı, en büyük hazırlığı, altyapı hazırlığınız, yeni doğanların eline şampuan, bebek bezi vs. bir paket verip evlerine yollamaksa ve annelerine birazcık daha uzun çalışma izni vermekse bu hiçbir şey çözmüyor. Buna göre işte okuldan, işte eğitim sisteminden sağlığa kadar bütün her şeyi de hazırlıyor olmanız lazım. Tabii bunlar yok işte maalesef işte Türkiye'nin halleri şeklinde. Ee, ve Macaristan'ın bu içler acısı haline karşılık e, makas açılıyor diye ben hep bu aralar kafamda <gülüyor> evet. kurduğum düşündüğüm e, şey seyma resmi bu. Evet. Çünkü e, Macaristan'da en azından e, baktığımızda hani mesela işte bu şeyle e, en son e, Reporters Without Borders e, sınıf tanımayan gazetecilerin raporuna, basın özgürlüğü raporuna baktığımızda e, değil Macaristan bütün Avrupa ülkeleriyle Türkiye'nin arasında müthiş bir e, uçurum var. Ee, mesela işte şey e, Balkanların hani Balkan Artık Avrupa'da değil Balkanların En iyisi diye adlandırılan Hani Romanya'da bence Balkanlara fazla Girmiyor ama e, işte şey Romanya'nın mesela Türkiye'den neredeyse işte 110 e, basamak 110 basamaktan az 111 basamak İleride oluyor olması e, Acayip bir şey tabi yani e, Artık hani e, şey, Şeyde Şeyde Romanya 45. sırada Türkiye eee 156. sırada. Yani bu pardon 154. sırada. Evet. 56 sıra gerilemiş vaziyette. yani işte bu 100 sıradan fazla bir tur bindiriyor olması Romanya'nın. Evet, 180 ülke toplamında evet. da en düşüklerden biri yani işte Çin, Suudi Arabistan İran gibi 5-6 ülke var harita üzerinde. Siyahla gösterilmiş Türkiye'nin altında olan durumu. Ondan sonra da gayet koyu renkle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler geliyor ki haritada basın özgürlüğü açısından fevkalade düşük puana sahip, berbat durumda olduğu belirtilen ülkelerden biri. Evet. yani Burada şimdi tabii acaba niye böyle oluyor? Neden hani Ee, bunun arkasında bir şey mi var, i̇şte bunlar e, art niyet mi var, nedir falan diye bakmak değil. Biraz işte e, raporun e, kendisinin dikkat çektiği önemli bir nokta var. E, bu da e, belirsizlik ortamlarının özellikle e, basın özgürlüğünü olumsuz etkilediği. E, ve e, bu, bu e, basın ile ilgili konular, mesela ben mesela Suriye'nin ...en kötüler arasında yer alacağını düşünürdüm, öngörürdüm. Halbuki öyle olmuyor. İran mesela Suriye'den daha kötü durumda raporda. Ve bu da aslında şöyle bir mantıklı sebebe dayanıyor. İran'da çok büyük bir politik belirsizlik var. Bundan dolayı var olan basın ortamının engellenmesine yönelik ciddi her türlü oyun dönüyor bir anlamda. Hukuki oyunlardan tutun, siyasi, her türlü işte gazetecilerin hayat tehlikesi altında olması, sansür vesaire bütün bunlarla yüzleşiyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Halbuki Suriye'de artık çöken ve açık bir çatışma yaşanan ortam olduğu için tüm yaşam tehlikesine, tüm olumsuzluklara rağmen Bu tarz bir engelleme, basını bastırma çabası da bu kadar ciddi bir şekilde gözlenmiyor. Bu önemli bir nokta. Ve Türkiye'nin de mesela bu kadar aşağı seviyelerde olmasının bence en büyük sebebi bu. Bu belirsizlik ortamı ve bundan dolayı işte bu belirsizlik ortamında basına yönelik baskının gittikçe artıyor olması. Tabii buna belki şey de ilave etmek gerekebilir. Yani yakın zaman öncesine kadar bu rapor hazırlanırken o olmayan bazı şeyler de ilave edildi mesela işte gene bu İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan arasındaki basın toplantısının İspanya basınındaki değerlendirmesi ki dün de günün sözü yaptık El País muhabiri Carlos Eque yani Erdoğan bıçağa sarıldı demiş yolsuzluğu sorulduğu zaman ve Erdoğan'ınki kadar açıktan bir tehdit bir gazeteciye şimdiye kadar hiç görmemiştim diye tweet atmış. Acımasız bir ses tonu, soğuk bir bakış. Patronlarına konuş. Bu bir iftira dedi diyor. Yani Hatta İspanya'daki yani toplantıya katılan bak aralarında 3 bakanın da bulunduğu kişinin de soğuk terler yani çok rahatsız oldukları filan durumdan da e, açı, tüm, yani üç bakanın da dahil olduğu İspanyol heyetinin tümünün rahatsızlığı da açıktı diye de yorum yapmışlar. E, şimdi bunlar da yoktu daha bu sınır tanımayan gazetecilerin raporunda. Bunlar yer almıyor tabii bu araştırma. Tabii, daha da kötüye gidebilir yani durum. E tabii evet yani şu an belki evet rapor hazırlanıyorsa. işte Türkiye'de bütün bu medyaya. Da daha, da, evet, daha, da, daha da diplere doğru. Medyaya evet. Alo Fatih diye kısaltılan ve büyük yankı uyandıran işte e, pek çok müdahalenin açıkça yapılmış olduğunun ortaya çıkması. Dahası da bunların savunuluyor da olması üstelik kendilerine öğrettik durumu falan diyen oldukça üstten bakan bir tavırdı bunlar da daha da vahamet kesmettirebilir tabi evet yani hani Rusya'nın da dahi Türkiye'nin üzerinde oluyor olması da bir, bir düşün, çok düşündürücü şimdiye kadar Rusya'yla Türkiye'yi karşılaştırıyorduk çünkü hani Rusya'yı kötü örnek olarak e, göstererek ah öyle olmayalım diye Türkiye öyle oldu ve ilerisine de geçti gibi gözüküyor basın özgürlüğü bakımından Şimdi e, baktığımızda e, Türkiye'nin bu İrtifa kaybında e, Hani Diğer ülkelerle Karşılaştılamayacak hale gelmesi Mesela Macaristan'dan bahsedersek işte 56. sırada Macaristan e, Yani Türkiye'yle tam 100 sıra var Aşağı yukarı İtalya e, 4 sıra yükselerek e, Şimdi şeye geldi e, 57. sıraya geldi Ki İtalya'da hep basın sorunlarının yaşadığı işte Berlusconi zamanda özellikle bir ülke olarak biliniyordu. İşte Sırbistan'a bakıyoruz işte e, Avrupa'nın yakın tarihinin en büyük savaşını yaşayan e, ülkelerden e, yani müsebbibi yani bu savaşın e, Sırbistan şimdi 63. 63 sırada ve 80. sıradan 17 sıra yükseldi ve bu biliyorsunuz artık o da yani Avrupa Birliği kapısında Türkiye'nin bence e, şu an aslında fiilen önünde evet e, bu, <gülüyor> Bütün bunlara, bu tabloya baktığımız veya Haiti yani, Haiti ki yani büyük felaketler yaşadığı vesaire. Fakat 49. sırada. O yüzden Türkiye'nin kendi liginin düştüğü noktayı artık hani dibin dibini var. Bundan sonra hakikaten büyük kaos yaşanan ülkeler var. O noktaya doğru hani gidiyor olabilir veyahut da işte... Tamamen artık açıkça diktatör olarak nikeleyebileceğimiz ülkeler var ve tabii Türkiye maalesef de çok sevdiği o Şangay altılısının arasında onların şey, bir anlamda kulübünde yer alıyor eee e, sorgulanacak yanı yok. Acaba bunda doğru mu yaptılar, yanlış mı yaptılar? Hani nedir, ne değildir vesaire falan filan. Ee, burada bir ön yargımı var diyebileceğimiz bir durum değil. Ee, şimdi bu e, bu e, basın özgürlüğü endeksi, hepsi aşağılık ve demokrasi endeksleri e, zaten eee hepsinin farklı farklı aslında hesaplama yöntemleri var. Ee, ve e, burada işte e, Reporters Without Borders'ınki de detaylı bir e, metodolojisini internetten arayıp bulabiliyorsunuz. Nasıl yapıldığını, nasıl hesaplandığını şeffaf bir şekilde e, gözünüzün önünde zaten. E, ve e, bu bazı sorular yöneltiyorlar işte dünya işte dünya genelindeki işte çeşitli yerlerdeki gazetecilere ve buna göre derinlikli bir yıl boyu süren araştırmaya dayanıyor. Evet, evet. tabii buna belki de şey de ilave etmek gerekiyor. Aynı şey tabii Committee for the Protection of Journalists örgütünün yani gazetecileri koruma komitesi diye adlandırılan örgütün de aynı şekildeki çalışmaları ve bunlarla ilgili olarak da mesela Nicole Pope'un bir yazısı vardı Ve 24'te görme fırsatı olduk ama fazla da radyoda konuşamadık onu belki pazartesi gününden itibaren daha ayrıntılı olarak ele alma fırsatımız olur. Gerek açık gazetede gerekse de Gezi ile çok yakından bağlantılı olduğu için belki Gezi programında da orada da önemli bir şeyden bahsediyor. Mesela medya sahipleri ve yani sorun sadece hükümetten kaynaklanmadığı baskıcı bir hükümetten ve medya sahipleriyle hükümet seçkinleri eliti arasında bir kötüler koalisyonu kötücül koalisyon temeli olarak da çıkarlara dayalı olan bir durumdan bahsediliyor. Mesela Ceren Sözer'iyle Türkiye Medyası raporunun yazarlarından Ceren Sözer'inin raporuna dayanarak şunu yazmış POP her medya sahibinin en az bir hidroelektrik santrali var diyor ve tüm medya grupları işte kamu ihalelerinde yer alıyor ve ya inşaat ya da madencilik anlaşmaları kazanıyor. Ee, halbuki medya sahiplerinin kamu ihalelerine girmelerini yasaklayan bir kanun 10 yıldan az bir süre sonra 94'teki kanun 2003'te kaldırıldı. Ee, yani belli bir düzeyde sadakat devlet şirketleri tarafından dağıtılan ilanlarla da sağlanıyor diye de çok önemli bir başka soruna da Yani bağımsız medyanın önündeki fakat önemli sorunlara da değiniyor. Şimdi nikol Popp'un aslında tabi yazısı umut kırıntısı oluştu. Umut kırıntısı her zaman var. Fakat o umut kırıntısında bağımsız medyanın gerçekten ortaya çıkıyor olabilmesi için şimdi başka ülkelerde benzer krizleri yaşayan ülkelerde muhakkak bir şekilde zaten o bu bağımsız medya hikayesi kendini bir anlamda kanıtlıyor, fışkırıyor adeta oldu. Türkiye'de bir türlü hani bu nokta gelemedi. Yani hep bir tartışma konusu, bir çıkabilen örneklerdi mesela açıkçası bunun çok nadir E, yegane belki örneklerinden diyelim bir tartışma e, konusu olmayan fazla şeyi e, siyaseten işte zaten onlardan zaten bunlardan zaten o taraftan zaten bu taraftan gibi tartışmalara kendini kurban etmeyen hem kurban etmeyen hem de e, edilmesini artık hiçbir imkan olmayan e, o, o duruşu e, sağlam duruşu koruyabilen e, bir yer oldu e, ama onun dışında ha, e, diğer ülkelere baktığımızda işte yani hep e, Paris örneği gösterilir. Yani bu da çok evet. da ironik bir şey yani. Ee, Türkiye'de basında her zaman El Payis konuşulmuştu. El Payis'in ortaya çıkışı vesaire. ya yani Öyle köklü bir mesela özellikle gazetenin ortaya çıkması mümkün olamadı bir türlü. Evet. Ee, hep çok işte. önemli bir yapısal sorun ekonomik. Yani evet. e, bir dakika kal, evet. bir de şeye de e, sizin dönüp bir şeyi hatırlatalım tekrar başlangıçtaki. Sen evet. bu medya konusunu daha çok konuşacağız tabii ama şeye dönersek bu evsizler meselesine Macaristan'daki başlayan yani bugün 14 Şubat Cuma saat 13 itibariyle pek çok şehirlerde yani daha önceki den belli olmuş 8 şehir adı vardı Strasbourg'da, Londra'da, Brüksel Lisbon, Dublin Paris, Viyana ve Essen'de sanıyorum New York'ta da olacağı belirtiliyordu Ve evsiz olmak suç değildir diye ee, Macaristan Konsolosluğu önünde Levent'te, İstanbul'da da 13'te, saat 13'te e, gerçekleşecek eyleminde. Çok önemli de bir şey söylüyorlar çağrı metninde. Sokak toplu taşıma durakları, parklar gibi mekanlar şehre yani kamuya açık mekanlardır. Şehir ve sokaklar hayvanlar dahil hepimizindir müşterekler şey gibi bir bildiri bu ilginç yani nerede bulunup nerede bulunamayacağımıza bizim dışımızda karar verilmesini reddediyoruz evsizlerin değil evsizleri suçlu ilan eden totaliter başbakanların suçlu olduğunu ilan ediyoruz diye bitiyor bildirileri Evet yani işte Macaristan'ın hani Türkiye'de düşündüreceği çok şey var. o yüzden hani Macaristan'la ilgili bu protestoların aynı zamanda Türkiye'de de evsizlerin durumunu ele alınmayan bir konu olarak nereye gittiğini, ne olduğunu, ne olabileceğini düşündürmesini temenni ediyorum umuyorum ee, ve onun dışında da e, Macaristan'ın sahipleniyor olması tabi beni mutlu ediyor çünkü evet. Macaristan'ın sorunu aslında sadece Macaristan'a ait bir dert değil eminim Türkiye'de de pek çok insan e, aslında e, evi, çapulcu lafının da çok fena şekilde ortaya koyduğu gibi e, evsiz barksız veyahut zor durumdaki e, sokaktaki insanları e, bir şekilde e, aşağılama eğiliminde Ee, bunun böyle olmaması gerektiğini tek hani 14 Şubat'ta sevgililer günü olarak evet. e, bu, bugün bunun yapılıyor olması hakikaten sevgi ve saniye şey hassasiyete yani. dayanan bir konunun ele alınıyor olması. O yüzden evet, e, büyük, büyük Dere Caddesi diye, Metro City 98. Alışveriş Merkezi No 171 Levent numarayı 171 Levent. Ne dedin? Pardon son sözünü. Bu Sizin çok güzel telaffuz ettiğiniz telefonda konuştuğumuzda da Avaroş, Minenki'ye hepimiz için şehir hakikaten çok da önemli. Sadece evsizlik konusunda değil pek çok alanda bize mesaj verebilecek de bir slogan bu arada. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bunu tabii ilk sistemden duymuştuk zaten. Devamında getireceğiz. Çok teşekkür <gülüyor> görüşmek ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>